Ye Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in dua iklimi. Dua bir ibadettir. Dua kulluğun özüdür. Dua Rabb'e dönüş ve yönelişin adıdır. Kulluktan bahsedilen bir yerde duadan bahsetmemek mümkün değildir. Zaten Allah'ta duanız olmazsa ne ehemmiyetiniz var? Furkan Suresi 77 Buyurmuyor mu? Ve dua edin kabul edeyim. Mü'min Suresi 60 Diyen de bizzat kendisi değil mi? Dua, Allah'la kul arasında kuvvetli bir bağdır. Başka bir ifade ile Kulun düşüncesinin Rab'be takdim edilmesi şeklidir dua. Kul, erişemeyeceği ve iktidarı ile elde edemeyeceği her şeyini, mutlak iktidar sahibi olan Kadir-i Mutlaktan ister. İşte bu isteğin adıdır dua. O, helezonlar halinde kuldan Rabbe yücelen tatlı bir namedir, Ta arşa kadar. Günümüzde sadece beş vakit namazın veya belli bir kısım ibadetlerin sonuna sıkıştırılarak küçültülen dua, Gerçekte hayatın ve hayat ötesinin en büyük lazımıdır. Hayatı duasız düşünmek mümkün değildir. Yaşadığımız hayat baştan sona kadar dua'dan ibarettir. Du'a rıza'yı ilahinin şifresi ve cennet yurdunun da anahtarıdır. Yine du'a abden Rabb'e yükselen kulluk nişanı, Rabden abde inen rahmet simgesidir. Daha doğrusu o, Allah Celle Celaluhu ile kul arasında olan münasebetin tam odak noktasıdır. Dua bir cihetten ibadet, bir başka cihetten imkan alemiyle lahut alemini birleştiren ulvi bir miraçtır. İnsanı merdiven merdiven Hakk'a yücelten mukaddes bir miraç. Rahmet elinin üzerimizde dolaşması dua sayesindedir. Dua aynı zamanda gazabın da paratoneridir. Evet, hakkımızda rahmeti ve rızayı celp, gazap ve öfkeyi defedecek olan müessir bir ubudiyettir dua. Çok defa beşer imkanının tükendiği noktada dua şuuru keşke ta baştan olsa başlar. Haddi zatında ona başlangıç ve bitiş noktası tespit etmek ya yoktur veya imkansızdır. Çünkü duadan müstani olacak bir anı yoktur insanın. O halde kul, kendisinden tecellileriyle bir an dur olmayacağı Rabbine, duadan da bir an dur olmaması lazımdır. Zira Rabbin kapısına dua ile varılır. O kapıda dua ile konuşurlar ve rahmeti hakkımızda saanak saanak cerbeden de duadır. Bize bakan yönüyle dua istemektir. Biz maddi manevi ihtiyaçlarımızı isteriz Rabbimizden. Ne var ki çok defa istediğimiz şeyi de isteme şeklini de bilemeyiz. Bilemeyiz de istemede bile sui edepte bulunuruz Zat-ı Zülcelale karşı. İstenilen şeyleri mutlak irade sahibinin iradesi istikametinde görmek istemeyip kendi arzumuz istikametinde diler dururuz. Bundan dolayı da her istediğimizin acilen yerine getirilmesini, yerine getirilmeyen arzularımızın da reddedildiğini düşünerek meyyus oluruz. Daha açık bir ifadeyle, mutlak iradeyi, her zaman kendi cüz'i irademizin peyki olarak görmek isteriz. Bütün bunlar, dua, adab ve terminolojisine zıt olan şeylerdir. Bu niyetle yapılan dualar Allah Celle Celaluhu ile kul arasında rabıta olmaktan çok uzaktır. Onun adab ve erkanına riayet ise icabete vesile olacak şartlardan birisi belki de en birincisidir. Dua bazen ciddi bir istek ve iştiyak halinde sırf bir mülahaza olarak kalpten yükselir. Bu durumda kul hiçbir şey söylemez. Belki dudakları bile kıpırdamaz. Ama o, allâm ül haline Nigahban olduğunu bilerek, tam bir tevekkül içinde bulunmaya çalışır ve bulacağını bulur. Tıpkı Hz. İbrahim aleyhisselamın ateşe atıldığı andaki durumu gibi, bütün imkanların kesildiği ve sebeplerin sükut ettiği bu noktada, Ey ateş! İbrahim üzerine soğuk ve selamet ol. İbrahim'i yakma. Enbiya Suresi 69 İlahi fermanı, ona hiç umulmadık şekilde medet kaynağı olmuştur. Kalpteki duyguların, lisan yoluyla Rabbe ulaştırılması. Bu da duanın ikinci bir şeklidir. Burada kul sadece halini arz eder, fakat istediğini dile getirmez. Bazen de hem halini arz eder, hem de isteğini dile getirir. Kur'an, peygamber dualarından her ikisini de misal olarak seçmiştir ki, birinciye Hazreti Eyüp aleyhisselamın, Rabbi inni mesleniyadzurru ve ente arhamurrahimin. Ya Rabbi, zarar bana dokundu. Ve sen erhamur rahiminsin. Enbiya suresi 83 duasıyla. Hazreti Yunus aleyhisselamın "La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minaz zalimin." Senden başka hiçbir ilah yoktur. Hakikat ben haksızlık edenlerden oldum. Enbiya suresi 87 duası gibi. İkinci duruma da Hazreti Zekeriya Aleyhisselam'dan misal verilmiştir ki o da Rabbine Rabbi min dua. Ey Rabbim! Bana yüce katından temiz bir nesil bağışla. Muhakkak ki sen duaları işiticisin. Ali İmran Suresi 38 Diyerek duada bulunmuştu. Ayrıca Kur'an-ı Kerim'in dua mevzu üzerinde ısrarla durması ve yapılacak duaları Efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme bizzat talim buyurması, meselenin ehemmiyetini göstermesi bakımından çok önemlidir. Böyle olmasaydı Kur'an-ı Kerim, yüzlerce ayet-i kerime ile dua meselesi üzerinde ısrarla durur muydu? Bunun dışında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemden rivayet edilen yüzlerce hatta binlerce hadis-i şerif de duanın ehemmiyeti hakkında hem tahşidat yapıyor, hem de hayatın her faslında yapılması gereken duaları bu ümmete talim buyuruyor. O halde insan, duygu ve düşüncelerini birer istek halinde takdim ederken, bunu en iyi şekilde ifade etmek ve az sözle çok mana dile getirmek ister ki, bu hususta da ona en büyük yardımcı, başta Kur'an-ı Kerim ikinci derecede de hadis-i şeriflerde öğretilen dualardır. Öyledir çünkü bize istemeyi veren zat o dualarda nasıl isteyeceğimizi de öğretmektedir. Kendisine en güzel ve en müessir dualar öğretilen de hiç şüphesiz Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemdir. Zira dua ile kapısı çalınan zatı en iyi bilip tanıyan odur. O bir istikamet insanıdır. Zaten kulluk da istikamet demektir. Cenab-ı Hak Bana kulluk edin, müstakim yol budur. Yasin Suresi 61 Derken bu hakikate işaret buyurmaktadır. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin bütün hareketlerinde bir ölçü ve denge vardır. O, sallallahu aleyhi ve sellem, cihanı fethedecek orduları şuraya buraya sevk ederken, bir karıncayı dahi incitmeme prensibini de her zaman korumuştur. Hep sebeplere tevessül etmiştir ama, duayı da hiçbir zaman ihmal etmemiştir. Gece gündüz münacaat ve inleme içinde geçen bir ömür görmek isteyen, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin hayatına baksın baksın ve insanlık duanın ne demek olduğunu, dua etmenin adabını ve duanın insana maddi manevi kazandırdıklarını görsün, görsün ve ibret alsın. Yüzlerce insan, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin dualarını bir araya getirip, dua mecmuaları tehlif etmişlerdir. Cenab-ı Hak böyle bir lütfu şu satırların yazarından da esirgemedi. Zaten o esirgemez. Mecmuatü'l-ed'iyyetil-me'sure adı altında, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları bir araya getirildi. Mümkün mertebe bu eser ebat olarak küçük tutulmaya çalışıldı. Bu mini esere bakanlar dahi göreceklerdir ki, duada dahi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve selleme ulaşmak mümkün değildir. Sanki o, hayatının her anını dua ile geçirmiş gibidir. Bir insan başka hiçbir iş yapmasa ve sadece dua etse, onun bir ömrü dolduran duası, ancak Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'den mervi dualar kadar olabilir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, dualarını hayatının içine paylaştırmış ve hep bu nurdan kristaller üzerinde yürümüştür. Dua, onun dudaklarından eksik olmayan virdi, gönlünde tütüp duran ahu efkanıydı. O bir an dahi duasız olmamış, dudaklarını ıslatan bu kevser dolu kadeh, hiçbir zaman elinden düşmemişti. Aksiyon adamıydı, muhakeme insanıydı, fakat ibadet ve duada da eşi menendi yoktu. Sahabe de bir ibadet topluluğuydu. Ancak onunla yürümeye kalktıkları zaman dökülüp kalırlardı. O dökülüp kalanlara kıt mirin ruhu feda olsun. O sallallahu aleyhi ve sellemse: Yorulma nedir bilmeden hep yürürdü. Çünkü Allah Celle Celaluhu onu hep ileriye doğru yürüsün Ve hep önde bulunsun diye yaratmıştı. Miraçta cibril bile onunla yürümeye kalkmış da, Nihayet bir noktadan sonra onun da dermanı kesilmişti. Kesilmişti de yürü ya Resulallah, top senin, çevgan senin demişti. Evet o adeta meleklerle maraton yapan bir insandı. O ibadet şuurunun ve dua burcunun en zirvesindeydi. Allah Celle Celaluhu'nun büyüklük ve azametini en yüksek ufuklardan seyrediyor. Varidatla dolup taşıyor ve doyma bilmeyen masum bir hırsla <gülüyor> diyor ve Rabbini tam bilememekten o bilememe gerçek bilmektir. Ki Hz. Ebu Bekir radıyallahu anh <gülüyor> diyordu. Anlamaktan aciz olduğunu anlamak işte hakiki idrak budur. Dert yanıyor. Ve hel min mezit diyordu kendi kutsi ufkona göre. Bir dualarından bir demet. Onun bütün dualarını burada ele alıp inceleyecek değiliz. Zaten biz bu mevzuada sadece Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin duadaki büyüklüğüne bir işaret olsun diye temas ettik. Şimdi onun binlerce duasından birkaç numune zikredip bu mevzuyu noktalamak istiyorum. A. Uykudan Önce Uyku ölümün küçük kardeşidir. İnsan uykuya girerken bu şuur içinde girmelidir. Zira bu göz kapayış onun için dünyaya ait bir son da olabilir. Öyleyse gafletle değil de yatağa uyanık ve dikkatli girmelidir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yatağa girmeden evvel şunlara okurdu. Bakara suresinin başı ve son üç ayeti. Ayet-el-Kürsi, Yasin suresi, Secde suresi, Mülk suresi, sonra üçer defa olmak üzere İhlas ve Muavvizeteyn surelerini ve bir defa da Kafirun suresini okur, sonra da ellerini birleştirerek avucuna öpürür ve ellerini vücudunun ulaşabildiği her noktaya sürerdi. Daha sonra da birçok dua okurdu ki zikri uzun süreceğinden biz bunları yukarıda ismini verdiğimiz esere ve daha başka dua mecmualarına havale ediyoruz. İsteyen o duaların neler olduğunu oralardan bulup öğrenebilir ve hayatlarını o dualarla nurlandırırlar. B yatağa girdiğinde yatağına girdiği zaman 33 defa subhanallah 33 elhamdülillah ve 33 bir rivayette 34 Allahu Ekber der ardından da birçok dua okurlardı. Bu dualardan birisi de şudur. Allahumma inni eslemtu nefsi ileyk ve veccahtu vecihi ileyk ve favvattu emri ileyk ve elcahtu zahri ileyk ragbeten ve rahbeten ileyk la melcea ve la mencaa minke illa ileyk Amen'tum bikitabika <gülüyor> alladhi kendimiz sana teslim ediyor yüzümüz sana çeviriyor ve işlerimi sana havale ediyorum hem korkarak hem de ümid ederek sırtımı sana dayıyorum Senden ancak yine sana sığınılır. Başka sığınak yoktur. Allah'ım, indirdiğin kitaba ve gönderdiğin nebiye iman ettim. Peygamberin kendi peygamberliğini tasdik etmesi şarttır. Allah'ım, kullarını dirilteceğin o gün beni azabından koru. Ben ancak senin adınla ölür Yine senin adınla dirilirim. Sağ elini başının altına koyar, Dizlerini hafif kıvırır, Ve sağ tarafına doğru yatardı. Bu kalkmak için bir yatmaydı. Zira o, hep gece kalkmanın heyecanını yaşardı. C. Teheccüde kalktığında. Teheccüd namazı için kalkışını da şu dua ile süslerdi. Allahümme lekel hamdü ente qayyumus semavati vel ardi ve menfihin. Ve lekel hamdü ente melikus semavati vel ardi ve menfihin. Ve lekel hamdü ente nurus semavati vel ardi ve menfihin. Allahum sana hamdolsun. Sen semaları yeri ve içindekileri ayakta tutan kayyumsun. Sana hamdolsun. ''Sen semaların, yerin ve içindekilerin hakiki sahibi olan meliksin ve sana hamdolsun. Sen semaların, yerin ve içindekilerin nurusun.'' Gecenin yarısında bu duanın okunması çok manidardır. Sema, bütün ihtişam ve görkemiyle gecede gözükür. Yıldızlar ışıl ışıl göz kırpar ve oralardan insanın gönlüne neler neler akar gelir. Yeryüzü de aynı ahenk ile Ve işte ihtişam, debdebe ve ahenk içinde gök yüzünü ve yeryüzünü ayakta tutan Allah Celle Celaluhu'ya bu duada hamd edilmektedir. Kayyum çoklarına göre ismi azamdandır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Cenab-ı Hakk'a hamd ederken çok defa bu ismin cilve ve tecellilerini şefaati yaparak hamd etmektedir. Mülk de, milk de Allah'ındır. Öyleyse melikte, malikte yalnız odur. Ondaki şu ahdü peymana, şu sadakate bakın ki 2-3 saat evvel ahdü peymanını yeniledi, uykuya girdi. Kalkarken de ilk iş olarak yine ahdü peymanını yeniliyor. Çünkü uykuda gezip dolaştığı alemlerden şehadet alemine yeni dönmüştür. Ahdü peymanın da yenilenmesi gerekir. Ardından da aynı duayı şu şekilde devam ettirir. Ve leke elhamdu entel hakk ve va'duke el hakk ve lika'uke hakk ve kavluke hakk ve el cennetu hakk ve el naru hakk ve el nebiyyuna ve Muhammedun sallallahu aleyhi ve selleme hakk ve sa'atu hakk اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله Sana hamdolsun Sen haksın Vadin haktır. Sana kavuşmak haktır. Senin sözün haktır. Cennette cehennem de haktır. Nebiler ve Hazreti Muhammed aleyhisselam haktır. Kıyamet günü de haktır. Allah'ım sana teslim oldum. Sana iman ettim. Tevekkülüm sanadır ve bütünüyle sana yöneldim. Yalnız senin inayetinle mücadele ettim.'' Yalnız senin hakemliğine başvurdum. Sen benim geçmiş ve gelecek hatalarımı bağışla. Gelecekte bana günah işletme ve benim için günah kapılarını kapat. Gizli işlediklerimi de, açık işlediklerimi de affet. Ve bunlardan da öte, senin benden çok daha iyi bildiğin günahlarımı da bağışla. Çünkü ben kalbimden geçeni bilebilirim fakat sır, hafî ve ahvamdan geçenleri bilemeyebilirim. Eğer ben bilmeden bu duygularımda bir kopukluk olduysa, sen ondan dolayı da beni affet. Öne geçiren de, geride bırakan da sensin. Senden başka ilah yoktur. Havl ve kuvvet sadece Allah'ındır. Hak deyince, mutlak zikir, kemaline masruftur gerçeğine binaen akla ilk gelen Allah celle celaluhudur. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hak olan Allah'tan gelen her şeyin hak olduğunu bu duasında gürül gürül dile getirmektedir. Yatmadan evvel teslimiyetini Cenabı Hakk'a arz etmişti. Daha uykudan kalkar kalkmaz yine teslimiyetini arz ve imanını ilan ediyor ediyor ve yeni bir hayata böyle bir imanla böyle derin bir teslimiyet şuuruyla başlıyor ve bu duasını o sallallahu aleyhi ve sellem la havle ve la kuvvete illa billah diyerek bitiriyor zira insan Cenab-ı Hakk'ın güç ve kuvvetine dehalet etmezse omuzuna yüklenen ağır yüklerin altından kalkamaz İman, tevekkül, teslimiyet hep Allah'ın dilemesiyle olur. O dilemedikçe ve yardımcı olmadıkça, kim onu bulup ona vasıl olabilir ki? Öyleyse herkes, kendi seviyesi ölçüsünde, Allah Celle Celaluhu'nun havil ve kuvvetine sığınmak zorundadır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu duygu ve düşünce içinde işte böyle manevi bir atmosfer meydana getirdikten sonra namaza duruyor ve gecenin siyah zülüfleri onun gözyaşıyla ıslanıyordu. O bilhassa tek başına kıldığı nafile namazlarda duayı çok yapıyor ve namazı da uzattıkça uzatıyordu. Namaza durunca Fatiha'dan önce şu duayı okuyor. Zaman zaman daha başka ilavelerde de bulunuyordu. Allahum Allahım, senin ihsan ettiğine mani olacak yoktur. Senin mani olduğuna da edecek yoktur. Senin verdiğin hükmü ne geri çevirebilecek? ne de değiştirebilecek yoktur. Sana karşı hiçbir şeref sahibine şerefi fayda vermez. Bu duanın arkasından ilaveten bazen şunları okurdu. Allahümme ba'ed beyni ve beyni hatayaya kemâ ba'edte beynel meşrik vel maghrib. Allah'ım benimle günahlarımın arasını doğu ile batının arasını ayırdığın gibi ayır. Allah'ım beyaz elbisenin kirlerden temizlendiği gibi sen de beni günahlardan temizle. Bunlardan sonra da Sübhaneke'yi okur ve bunca tesbih ve takdisten sonradır ki Fatiha'ya geçerdi. Gerçi daha Allah Resulü'nün bu arada okuduğu birçok dualar vardır ama, biz yine okuyucumuzu dua mecmualarına tetkike havale ediyor ve bu kadarla yetiniyoruz. D. Sabah kalkınca Onun sallallahu aleyhi ve sellem sabah olunca dudakları şu dua ile ıslanırdı. Allahumma inni asbahtu ushiduk ve ushidu hamlet arşik ve melâiketek ve zemi'i khalqik enneke ente Allahü la ilahe illa ente. Allah'ım ben şunu ikrar ederek sabahladım. Seni arşının hamelelerini, meleklerine ve bütün mahlukatı şahit tutuyorum ki sen kendisinden başka ilah olmayan Allah'sın. Ve Muhammed aleyhisselam senin kulun ve Resulündür. Şahit tutuyor ve onları konuşturuyorum. Ağaçların hemhemesini, yaprakların demdemesini, suların şırıltı, şakırtı ve çağlamasını kendi şahadetime katıyor. Semponiden yükselen bir ses gibi gürül gürül bütün bunları sana takdim ediyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu takdimi, şuur ve idrakinin müs'ati, derinliği ve hakla olan münasebeti ölçüsündedir. Aynı cümleleri söylemiş olsa da bir başkası aynı keyfiyeti, aynı derinliği yakalayamaz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bütün varlığı, ile Allah'a en yakın melekleri ve varlığa nezaret eden sekene-i semavatı kendisine şahit tutmakta. Ve Cenab-ı Hakk'a takdim edici hamdini, onların soluklarına katıp öyle takdim etmektedir. Biz, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duasına meleklerin soluklarıyla girmesinden şunu anlıyor ve şunu hissediyoruz ki, büyüklerin kapıları çalınırken evvela tokmağa dokunacak bir el aranmalıdır. Onun içindir ki büyük feraset adamı Hazreti Ömer radıyallahu anh, Medine'de kıtlık olunca Hazreti Abbas radıyallahu elinden tutup bir tepeye çıkarmış, ve o elleri havaya kaldırarak dua etmişti. Duasında da şöyle yalvarmıştı. Allah'ım şu sana kalkan eller, senin Habibinin amcasının elleridir. Bu el hürmetine yağmur ver. Ve daha el aşağıya inmeden, şakır şakır yağmur inmeye başlamıştı. Bu bir Ömer radıyallahu anh ferasetidir. Ve dersini, Efendimiz'in duasına ve yakarışlarına meleklerin soluklarını katmasından almıştır. Asrımızın büyük çilekeşi de aynı şuurla şöyle dua eder. Allah'ım günahlar dilimi tuttu. Masiyetimin çokluğu beni hacil etti. Ve ben senin rahmet kapını Şeyh Abdülkadir Hazretlerinin sesi ve soluğuyla çalıyorum. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin sabah yaptığı dualar arasında şu da vardır. Allahumme ikram fi dunya Ey semavat ve yeri yaratan, gayb ve şehadet alemini bilen, celal ve ikram sahibi Allah'ım. Sana şu dünya hayatında bağlılığımı ilan ediyor ve seni buna şahit tutuyorum. Sen şahit olarak yetersin. Bu duada fatır isminin kullanılması manidardır. Çünkü aynı kelimenin müradife olan Elberi, Elhaliq, Elcail gibi kelimeler de vardır. Fatır denmekle şu manalar kast olunmuştur. Gökleri ve yeri fıtrata göre yaratan, onları fıtrat kanunlarına açık hale getiren sensin. Bu fıtrat kanunları içinde, tıbbın, fiziğin, kimyanın, astrofiziğin, astronominin, hep kendilerine göre kanunları vardır. Sanki her sabah bu kanunlar yenileniyor ve varlığa açık hale geliyorlar. Bunlara bu düzeni, ve bu temiz çehreyi veren sensin. E akşam olduğunda, güneş doğarken, sabahın ilk vakitlerini bu ve benzeri yüzlerce dua ile süsleyen Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, güneş batarken ve ortalığa karanlık çökerken de şu duayı okur. Okur da, Adeta bu dualar O'nun gündüzünün gecesinin güneşi olurdu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin geceleri de gündüzleri kadar aydındı. Dualar O'nun gecesinin semasında adeta nurlu kandillerdi. Ve O bu kandilleri yakmayı hiç mi hiç ihmal etmezdi. Allahümme inni emseytu uşhiduke ve uşhidu hamlet arşike ve melâiketek ve cemii'a halki. Anak, ant Allah, la illa la ve anna Muhammedan ve Allahım, senden başka ilah olmadığına, birliğine ve şerikin olmadığına ve Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin senin kulun ve rasulün olduğuna, seni hamele-i arşını meleklerini ve bütün mahlukatını şahit tutarak akşamladım. Onun namazının her rüknü arşa yükselen nurani bir merdiven gibidir. Onun basamakları da duadan inşa edilmiştir. Namaza hazırlık safhasında teşekkül eden nurani atmosferin de namaz içindeki nuraniyetle sıkı bir münasebeti vardır. O sallallahu aleyhi ve sellem Helaya girerken dua ederek girer, Çıkarken dua ederek çıkar. Abdeste başlarken yaptığı bir dua, Uzuvlarını yıkarken de yaptığı ayrı dualar vardır. Abdest almayı tamamladığında yine ayrı dualar okur. Ezandan sonra okuduğu bir dua vardır. Namaza başlayacağı sırada da ayrı bir dua, Mescide giderken, içeriye girerken, Mescidden çıkarken hep okuduğu dualar vardı. Namaza durunca, hemen iftitah tekbirinden sonra dua okur, rükusunda secdesinde, kıyamında, iki secde arasında oturduğunda selam verdikten sonra ayrı ayrı duaları vardı. Ve Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, elden geldiğince bu duaların hiçbirini ihmal etmezdi. F, namazın içinde, ibtidah tekbirinden sonra, وَجَهْتُ وَجِيهَ لِلَّذِي فَطَرَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفًا مُسْلِمًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحِيَّةِ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ Allahümme entel la illa ente rabbi wa ana jami'an innehu la illa ent. Ben yüzümü yeri ve gökleri yaratan zata Ondan başka her şeye sırt dönerek ve ona teslim olarak çevirdim Ben asla müşriklerden değilim Muhakkak ki benim namazım, ibadetlerim, hayatım ve ölümüm Hep alemlerin Rabbi olan Allah içindir Onun şeriki yoktur Ben bununla emrolundum Ve ben Müslümanlardanım Allah'ım sen meliksin Senden başka ilah yoktur Sen benim Rabbimsin Ben de senin kulunum Ben nefsime zulmettim Günahlarımı itiraf ediyorum. Sen benim bütün günahlarımı affet. Senden başka günahı affedecek yoktur. Ve rükuda okunan dualardan biri. Allahümme leke rak'at rabbil sana rükû ettim, sana inandım, sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiğim ve sinir sistemim ve ayaklarımın taşıdığı her şey, alemlerin Rabbi Allah'a boyun eğmiş ve itaat etmiştir. Rükûdan doğrulunca kavâmede, Allahümme lekel hamdû mil el semâvâti ve mil el ve ml'a ma beynehuma ve ml'a ma şi'te min şey'in ba'd. Allahum hamd sana mahsustur. Semavat yer ve ikisi arasını dolduracak kadar hamd olsun sana. Ve bundan sonra dileyip yaratacağın her şeyin dolusu kadar sana hamd olsun. Secdede Allahum aleke secdet ve bike amant ve leke eslemte. Secede vecihi lillezî halakahu ve savvara. Allah'ım senin için secde ettim, sana inandım ve sana teslim oldum. Yüzüm kendisini yaratan, şekil veren, kulağını ve gözünü yarıp çıkarana secde ettim. Takdir edenlerin en güzeli Allah ne yücedir. Allah'ım, benim günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, evvelini, ahirini, gizlisini, açığını, hepsini affet. Bir insan ibadetin dışında neler yapar? Yer, içer, yatar, kalkar, güler, ağlar, üzülür, sevinir, evlenir, Çoluk çocuk sahibi olur Yeni bir elbise giyer Yolculuğa çıkar Veya yolculuktan döner Cihad eder savaşır savaştan döner Birinden acı veya tatlı bir haber alır Sevdiği bir dostuyla karşılaşır Hastalanır hastalıktan kurtulur Uyur Sevindirici veya korkulu bir rüya görür Ve daha yüzlerce iş yapar Yüzlerce hale girer işte Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, böyle durumların hemen her birinde, o hale mahsus olmak üzere dua okur ve beşeriliğini böylece adeta lahut iyileştirirdi. Bir de insanın kendi dışında cereyan eden hadiseler vardır. Bu hadiseler onu dolaylı olarak ilgilendirmektedir. Mesela kıtlık, kahtu gala, Yağmursuzluk, yangın, sel, kasırga gibi bütün afetler doğrudan perde mahsus zararları olmasa bile, dolayısıyla yine zarardırlar. İşte hem cemiyetle bütünleşme, hem de bu durumlarda Rabbe yönelme adına Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin okuduğu dualar. Ayrıca ehlibeyt kanalıyla geldiği için sünni imamlar tarafından pek iltifat görmeyen fakat, bütün büyüklerin kendilerine vir dedindikleri ve okumayı asla terk etmedikleri cevşen, evet cevşene bakan bir insan, Allah Resulü'nün duadaki derinliğini orada çok daha net görebilir. Sözün başında dediğimiz gibi, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin dualarını aktarma gayesiyle bu mevzuya girmedik. Maksadımız duada dahi onun eşi menende olmadığını, ve hayatının her anını dua ile geçirdiğini göstermekti. Elbette ki o duaların hepsine bakmadan bu neticeye hakka yakıyın muttali olmak mümkün değildir. Fakat bir fikir vermesi bakımından o duaların binde bir kaçını sunmaya çalıştık. Bizim yaptığımız su sızıntısının su menbaına delil olması şeklinde kabul edilmelidir. Evet, tasdik ediyor, inanıyor ve iman ediyoruz ki, hiçbir faziletin hiçbir bölümünde, onun, sallallahu aleyhi ve sellemin, eşi menendi yoktur. Ve o, sallallahu aleyhi ve sellem, bütün yüce hasletlerin en zirvesinde bir zirve insandır. Biz de bu eserin ta başından buraya kadar, bu imanımızı ispata ve yenilemeye çalıştık. Kusur varsa, o bizim anlayış ve anlatışımızla ilgilidir. O ise kusurdan ve noksandan münezzeh ve müberradır. Çünkü o, Hazreti Muhammed Mustafa'dır. Sallallahu aleyhi ve sellem. Hayatının her anını Rabbe teveccühle nurlandıran bu zatın hayatında, karanlık ve zulmetli bir anın bulunması mümkün değildir. Onun hayatı bütünüyle bir dua ve yakarıştır. Doğduğu gün ümmeti ümmeti demiş, mahşerde yine öyle diyecektir. Evet, onun bütün derdi ümmetidir. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemle alakalı bu mevzuyu bitirmeye gönlüm hiç razı olmuyor. Sanki ondan bahsederken, onunla beraber olmanın havasını yaşıyor gibiydim. Böyle mukaddes bir beraberliği bırakmaya da şimdi razı değilim. Fakat elden ne gelir? Gelip sözün sonuna dayandık Ve artık sükut düğümünü bağlamak zorundayım Sözümü sonu güzel olsun Güzel koksun diye Bir söz sultanının Şu nur ve mana yüklü ifadeleriyle bitirmek istiyorum Evet O bürhanın şahsı manevisine bak Yeryüzü bir mescit Mekke bir mihrap, Medine bir minber o Rabbini apaçık gösteren ve Rabbine delil olan Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam, bütün ehli imana imam, bütün insanlara hatip, bütün nebilere reis, bütün velilere seyit ve nebilerden velilerden meydana gelmiş zikir halkasının ser zakiri. O sallallahu aleyhi ve sellem, Öyle nurani bir ağaçtır ki... Nebiler o ağacın hayat fışkıran kökleri... Velilerse terü taze meyveleridir. Her bir davasını... Mucizelerine istina eden bütün nebiler... Ve kerametlerine itimat eden bütün veliler... Tasdik edip imza basıyorlar. Zira o sallallahu aleyhi ve sellem... La ilahe illallah der dava eder. Bütün sağ ve sol, yani mazi ve müstakbel taraflarında saf tutan o nurani zakirler, aynı cümleyi tekrar ederek, icma ile manen doğru söyledin ve hakkı konuştun derler. Hangi vehmin haddi var ki böyle hesapsız imzalarla teyit edilen bir davaya parmak karıştırsın? O nurani tevhid delili, Nasıl ki iki tarafın icma ve tevatürüyle teyit ediliyor, öyle de Tevrat ve İncil gibi semavi kitaplarda yer alan yüzlerce işaret, peygamberliğinden evvel vaki olan bir o kadar beşaret, gayıptan haber veren hatip ve kahinlerden gelen nice şehadet ve binlerle ancak ifade edilebilecek sayıdaki mucizelerle de teyit ve tasdik edilmektedir. Bunun yanında, getirdiği dinin hakkaniyeti de onu teyit eden başka bir delildir. Ayrıca zatında gayet kemaldeki övünülecek ahlakı, vazifesiyle alakalı o güzellerden güzel seciye ve karakteri, bu cümleden olarak kuvvetli imanını, sağlam itminanını ve son derece güvenilirliğini gösteren fevkalade takvası, fevkalade ubudiyeti, fevkalade ciddiyeti, kala'de metaneti, davasında son derece sadık olduğunu, güneş gibi ve apaçık göstermektedir. İstersen gel, asr-ı saadete, Arap yarımadasına gidelim. Hayalen olsun onu vazife başında görüp ziyaret edelim. İşte bak, fizyonomisiyle, yaşantısıyla, Güzelliğin doruk noktasında seçkin bir zatı görüyoruz ki, elinde mucizeler gösteren bir kitap, lisanında hakikatleri açıklayan bir hitap, bütün insanoğluna, belki cin melek ve daha başkalarına, belki bütün varlığa karşı, ezeli bir hutbeyi tebliğ ediyor. Alemin yaratılış sırrı olan acip muammayı hal ve şerh edip, kainatın sırrı olan kapalı tılsımı açıp keşfederek, herkese sorulan, bütün akılları hayret içinde meşgul eden, üç müşkil ve müthiş büyük sual olan, necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun suallerine, ikna edici, makbul cevap veriyor. İşte bak, şu geniş adada, vahşi, adetlerine mutasıp, ve inatçı çeşitli kavimleri ne çabuk o kötü adet ve vahşi ahlaklarını onlardan söküp atarak, ne kadar güzel ahlak varsa onları böyle güzel ahlakla donatıp, medeni milletlere ve bütün aleme muallim ve üstad eyledi. Bak, değil zahiri bir tasallut, belki akılları, ruhları, kalpleri, nefisleri fetih ve teshir ediyor. Kalplerin sevgilisi, akılların muallimi, nefislerin terbiyecisi ve ruhların sultanı oldu. Ey ruhlarımızın sultanı! Sen ruhlarımıza sultan oldun. Ruhlarımız da sana kurban olsun. Lütfeyle, kabul buyur. <Gülüyor>